397 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in kahramanlığı, evet, bir gün Hazreti Ali, ey insanlar, insanların en kahramanı kimdir, biliyor musunuz, dedi, arkadaşları, ey müminlerin emiri, sensin, diye cevap verince Hazreti Ali, ben kiminle savaş meydanlarında karşı karşıya gelmişsem, Tam bir şekilde hakkımı ondan almışımdır, fakat siz bana insanların en kahramanını haber veriniz, dedi, onlar, o halde insanların en kahramanı kimdir, biz bilmiyoruz, sen bize haber ver, dediler, Hazreti Ali, Ebu Bekir'dir, çünkü Bedir gününde, biz peygambere bir gölgelik inşa ettik, peygamberle beraber kim kalacak ki, peygambere müşriklerden birisi hücum etmesin, dedik, andolsun, Ebu Bekir müstesna, bizden hiçbir kimse bu ağır göreve, cesaret edip, yanaşmadı, o, kılıçdaki, kınından çekerek peygamberin yanı başında durdu Peygambere gelen birisi olursa mutlaka onu karşılar ve def ederdi İşte bu insanların en korkusuzu en kahramanıdır dedi